Ben şafiyim diyor bir hanfendi Oğlum bir kızı seviyor, evlenmek istiyor daha doğrusu. Kızın anneannesi benim oğlumu zamanında emzirmiş diyor. Bunlara nikah düşer mi yoksa sakıncalı mıdır? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir kadın herhangi bir çocuğu emzirdiği takdirde o kadın o çocuğun süt annesi olur. O kadının erkek kardeşi süt emen çocuğun dayısı olur, süt dayısı. Bu kadının kız kardeşi yani o çocuğu emziren kadının kız kardeşi bu çocuğun teyzesi olur. Bu kadının kocası emen çocuğun süt babası olur. Bu kadının kendi çocukları emzirdiği çocuğun e, süt kardeşleri olur. Hı hı. E, bu bakımdan bir kadın bir çocuğu emzirdiğinde onun çocukları yani emziren kadının çocukları, torunları vesaire süt emzirdiği o çocuğa haram olur. Çünkü kardeşidir. Yani süt kardeşleridir. Ancak e, bu süt emzirme oranı, miktarı ne kadar olmalı konusu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Hanefi mezhebine göre bir çocuk bir kadından bir defa doyacak kadar olsun veya olmasın süt emdiği takdirde otomatikman e, süt haramlığı devreye girer. Yani Hanefi mezhebine göre bu çocuk o kadından bir defa süt emmiş olursa hı hı. olduğu takdirde bu kadının çocuklarıyla evlenemez. Şafii mezhebine göre e, bu çocuk beş defa e, doyacağı kadar olmak kaydıyla o kadından süt emdiği takdirde o kadının çocuklarıyla evlenemez. O halde bir Şafii kardeşim meseleyi bize sorduğuna göre e, burada bir defa emme söz konusu, Şafii mezhebindeki süt kardeşliği ortaya koyan esas hı hı. yani beş defa doyarak emmek dediğimiz o husus bu çocuk üzerinde cereyan etmediğinden bu çocuk o kadının çocuklarıyla torunlarıyla evlenebilir.